Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Aziz kardeşler Sizlere bir soru sorayım O soruyla dersimize başlamış olalım Sultan Fatih Rahmetullahi aleyh O da 2-3 kilogramlık bir bebek olarak Doğmuştu o annesinden doğduktan sonra dadılar, hizmetçiler, bir sürü ordu gibi bir hizmet kuşağında kendisini buldu. Sorum şu. Murad'ın oğlu Muhammed, Fatih değildi o zaman. Bir yaşından itibaren Annesinden, dadılarından, hizmetçilerinden, uşaklarından. Kerata, senin adam olacağın yok. Sarayda yaşadığına şükretsen. Seni ahırda beslemek lazım. Kaç kere söyledim anlamadın. 50 kere mi söyleyeceğiz sana bunu? Abin senin gibi değildi. Sen kimin çocuğusun biliyor musun? Diye uyarılsaydı. Ona 40 gün dadıları, adam olacağın yok senin. Bir de padişah çocuğusun, serseri daha kaç ay oldu çişini tembih ettik hala çişini kaçırıyorsun deselerdi 22 yaşında çağ açıp çağ kapatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 8 asırlık hayalini gerçekleştiren Fatih Muhammed olur muydu? Arkadaşlar asla olmazdı asla olmazdı dadıları, uşakları, hizmetçileri ona doğduğu günden beri babanın yerine oturacaksın. Şöyle edeceksin, Bizans seni bekliyor. Dedikleri için öyle oldu. Muhammed 40 gün, 40 ay fetih sözüyle büyüdüğü için fatih oldu. Eğer babası Annesi, hizmetçileri, komşuları, süt anneleri, dadıları onu çiş yaptığı için <gülüyor> filan bardağı düşürdüğü için misafirin oturacağı koltuğun üstüne oturduğu için azarlasalardı. Üç yaşından itibaren azarlanmaya başlanmış her yaptığı işten dolayı ayıplanmış. Şöyle etme, böyle etme, dışarı çıkma, camdan bakma, üstüne şunu al, şunu niye almadın? Hatta ve hatta ne yiyeceği iştahına göre değil, tembihata göre olmuş olsaydı, ya Bizans beni alır, ya ben Bizans'ı alırım diyecek delikanlı olamazdı o. Onun ilk katili annesi olurdu zaten. <gülüyor> Doğduğu günden beri, sen adamsın, sen büyüksün, senden büyüğü yok, babanın tek çocuğusun, dendiği için, on yaşında, koca bir devletin başına oturtuldu, yirmi yaşında da, binlerce yıllık bir devleti tarihe gömdü, yıktı, çağ yıktı, çağ başlattı, ama, tekrar başa dönüyoruz, kazara bir gün dadısı, hizmetçileri, uşakları, adam olacağın yok senin, bakma baban işten atar bizi diye seni burada tutuyoruz deselerdi, bir sene geç fethederdi İstanbul'u. Bunu nasıl test edin biliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Soğuk bir havada, kıyafetinizi giyin, Şöyle iki kilometrelik bir yola çıkacaksınız. Gezeceksiniz veya bir iş göreceksiniz. Gidin, gelin. Ne kadar üşüdüğünüzü test edin. Bakın ne kadar üşüdünüz, ne kadar etkilendiniz. Tekrar vücudunuz dengeye gelsin. Aynı şartlarda, aynı soğukta, aynı kıyafetle tekrar aynı yere gitmeye karar verin. Çıkarken hanımınız, anneniz, ağabeyiniz size ki bu havada çıkılmaz. Hasta olur gelirsin, dikkat et desin. Bakın dönerken nasıl öksürüyorsunuz. Elbette benim anlattığım kadar böyle aritmetik ölçülerle, üç nefesle insan hasta olmuyor. Ama insanız, kulağımıza giren şeyleri öbür kulaktan atmıyoruz aslında biz. Gözümüzün algıladığı şeyler, kulağımıza giren şeyler, 20 sene sonra, 30 sene sonra, kimliğimizi oluşturuyor. Dinil Eyyubi, doğduğu günden, adam olduğu güne kadar, hep Kudüs davası diye bir dava ile büyütüldüğü için, oynarken, Kudüs oyunu oynadı. Yemek yerken, Kudüs fethinden sonraki yemeğim diye yemek yedi. Şakalaşsa Kudüs şakası yaptı. Uyurken rüyasında Kudüs rüyası gördü. Sonra günü gelince de Kudüs'ü fetheden adam oldu. Çocukken oynanan oyunlar büyükken yapılan işleri gösteriyor. Yapılacak işleri gösteriyor ne Sultan Fatih ne Salahuddin ne de ümmetin başka bir büyüğü başka mecraya sürüklendiği halde bu tarafa dönmediler Ömer bin Abdülaziz ümmetin beşinci büyük siyaset adamı iki senede iki asırda bozulan şeyi düzeltecek kadar büyük bir hamle gösterdi ama doğduğu günden itibaren kulağına söz girdiği günden itibaren, onu herkes, Ömer bin Hattab'ın torunusun diye şişirdi. Ömer bin Hattab'ın torunusun. Sen Ömer'in torunusun. Senin deden meşhur Adil Ömer'dir. Dene dene, sonunda Ömer bin Abdülaziz'i, Ömer bin Hattab'ın torunu olmaya, onun sülalesinin hakkını vermeye ikna ettikleri için, ikinci Ömer olarak tarihe yazıldı Ömer bin Abdülaziz ergençlik günlerinde böyle şişirilmeseydi bu sözler kulağına girmeseydi zaten herkes yuvarlanmış gidiyordu o da o yuvarlanmışlığın içerisinde hazır rol olmuş gidecek öyle gidecekti ama onun etrafındakiler ikinci bir ömer hasreti çektikleri için hazır sen torunusun ikinci ömer sen olacaksın diyerek ona olması gereken şeyi aşıladılar. Kardeşler çocuklarımıza biz de dün çocuk olduğumuz halde çocukluktan büyüklüğe geldiğimiz halde ve bize yapılan yanlışları büyüyünce protesto ettiğimiz halde şu babam şu annem bana şu yanlışları yaptı dediğimiz halde o yanlışların tarihini kullanım tarihini ve şeklini değiştirip aynısını çocuklarımıza yaparsak her yaramazlığından dolayı ve camdan bakmasından dolayı izinsiz falan, kaşığı filan yere koyduğu için Yarım saat briefing vermeye kalkarsak çocuğa, Yaptığımız iş, Bize başka bir uslupla yapılan yanlışı, kabalığı, Bir yolla biz, Çocuğa bizden sonra gelecek deste yaparsak, Çocuğu her yaptığı işin hatalı olduğuna inandırırsak, Sonra o çocuktan doğru bir iş yapmasını, Beklememiz Akıllılık olmaz 50 kere 100 kere söyledin sen bunun adam olmayacağını Zaten Kaç defa Sen adam olmayacaksın dedin bu çocuğa Hatırlıyor musun Kaç kere iki ayağı olduğu halde Eşek dediğini hatırlıyor musun Kaç kere onu Emsalleriyle kıyasladığını filan çocuğa bak ne kadar iyi çalışıyor dediğini hatırlıyor musun? Bütün bu sözleri biz söylüyoruz. Sinirli olduğumuz için kendimize hak veriyoruz. Sinirli, gergin, çok sinirliydim o zaman diyor. Çok sinirliydim. E söylüyorsun, bunu iki kişi unutmuyor yalnız. Birincisi, senin söylediğin sözleri melekler unutmuyorlar. Çatla patla diyorsun melekler bunu beddua diye bir kenara yazıyorlar. Günü gelince de senin duanı sırasına göre uyguluyorlar. İki, o kulak, o sabinin kulağı bu sözleri alıyor. O anda sana ne cevap vereceğini bilemiyor. Ama ne zaman 20-30 yaşlarına geliyor, elini ayağını istediği gibi kullanacağına inanıyor. O zaman sana ne cevap vereceğini görüyorsun sen. Eliyle sana cevap veriyor. Ayağıyla cevap veriyor. Sırf sana inat olsun diye namaz kılmıyor. Sırf sana inat olsun diye senin hoşlanmayacağın yere gidiyor. Senin sevdiğin akrabayı sevmiyor. Sen hangi teyzesiyle, hangi halasıyla aran açıksa gidip onu seviyor. O, 10 sene sonra, 15 sene sonraki protostolarının ve sana zıt tavırlarının temelinde, iki yaşındayken söylediğin sözler var. Her halükarda, kardeşler, insan yetiştirmek en büyük insanlıktır. Seni Allah, insan olarak yarattıysa, sen, Allah'ın bu nimetine karşı, insan olarak yaratılma nimetine karşı, yapabileceğin en büyük şükür, geride ikinci bir insan bırakıp gitmendir. Bir Müslümanın, hatta normal bir insanın bile, yapabileceği en büyük insanlık hizmeti, bir insan doğurmak, ve o insanı büyütmektir. Ancak, insan büyütmek, insan yaratmak, Allah için kolay, kul için kolay değil. Gerçekten, bir insanın başka bir insanı yetiştirmesi Kendi cinsinden birisini yetiştirmesi inek yetiştirmeye Besicilik yapmaya filan benzemez Çok zor Sendeki akıl onda da var Sendeki göz onda da var Sendeki kulak onda da var Keserin kendi kendini yontması gibi bir şey bu Çok zor Bunun için Allah insan yetiştirene İnsan yetiştirme gayretinde bulunana hiçbir şeye vaat etmediği sevabını vaat ediyor. Bizim yapabileceğimiz en önemli insanlık, en güzel Müslümanlık, iyi bir Müslüman, kaliteli bir insan yetiştirmeye vesile olmaktır. Ama burada çok önemli bir gerçeği de unutmamamız lazım. İnsan yetiştirmek kolay değil. Senin karşında sendeki her melekeye sahip olan bir insan var. Artı sen olsa olsa öğretmenden işte anneden babadan yardım istersin sana yardım edecek bir kişi iki kişi vardır veya yoktur. Ama karşında yetiştirmek istediğin çocuğu ifsad etmek için onu bulandırmak bozmak için ondan önce milyonlarca milyarlarca çocuğu ifsad etmiş bulunan ve milyarlarca kere insan bozma deneyimi bulunan şeytan senin rakibin olarak o çocuğun yanında sen bir defa şunu yap diyorsun o milyon defa yapma diyor sen çocuğun kulağına hitap ediyorsun o damarlarında dolaşıyor sakın bunu yapma diyor sen seviyorum diyorsun öpüyorsun çok etkiledim zannediyorsun o da sevmiyor diyor kanının içinde hücre olarak dolaşıyor insan yetiştirmek Çocuk yetiştirmek zannedildiği gibi onu doğurmaktan ibaret değil. Onu hocaya göndermekten ibaret değil. Güzel bir okula göndermekten ibaret değil. Bunlar hep dış kılıflar. Asıl bizim daha hassas ölçülerle, daha büyük gayretlerle insan yetiştirme arzumuzu, samimiyetimizi Allah'a göstermek zorundayız. Kardeşler bu mesele Peygamberlerin bile Belini bükmüş bir meseledir Ashab-ı kiramın bile belini bükmüştür Ashab-ı kiram bile Etten kemikten Ordular kurup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Canlarını mallarını Her şeylerini feda ettiler Ama 120 bin sahabiden Bin tanesi dahi Kendileri gibi yiğitler çıkarıp Resulullahın önüne getiremediler Can verdiler Doğurduklarını veremediler İstemediklerinden mi? Hayır İstediler Kendi canını vermiş birisi 3000-4000 senelik topraklarından hicret etmiş birisi Resulullah'tan Dinden İslam'dan Çocuk mu onlar çocuklarını paketleyip paketleyip Resulullah Aleyhisselam'ın önüne getirdiler. Senin olsun ya Resulullah dediler. Çocuklarını neden acısınlar ki? Ama beceremediler. Öyle okula vermekle, hocaya teslim etmekle, nasihat etmekle, umrede dua etmekle olacak kadar değil bu iş. Bu 950 sene Allah diyerek yeryüzünde dolaşan, ulul azim peygamberlerden, Nuh Aleyhisselam'ın bile belini bükmüş bir iştir. O da ağladı. Bu benim çocuğum ne olacak ya Rabbi dedi. Kim? Nuh Aleyhisselam'dan daha sabırlı, daha gayretli, daha ihlaslı, daha büyük aşk sahibi olabilir ki? Nuh Aleyhisselam'ın da belini bükmüş bir gerçekle karşı karşıyayız biz. Evlat yetiştirmek, Kudüs'ü fethetmekten zordur. Eğer Allah bir mümini böyle büyük bir nimetle, yani salih, doğası makbul bir çocuğun babası olma nimetiyle nimetlendirdiyse, o mümin kendisini Kudüs'ü fethetmiş, İstanbul'u fethetmiş, Allah'ın büyük salih kullarından birisi olarak görmelidir. Bunun için şükürler yapmalıdır. Bir baba, bir anne sabah namazına kalkan çocuğu için, o kadar mutlu olmalıdır ki o sabah namazını kılan çocuğunu kendi arzusuyla sabah namazını kılan çocuğunu gördüğünde namazdan önce namazdan sonra bir de şükür secdesi yapmalıdır. Büyüklerin bile yaşlıların dahi kalkmakta zorlandıkları sabah namazına kalkan bir delikanlı genç bir kız uğrunda şükürler yapılması gereken çok mühim çok önemli bir nimettir Allah'ın lütfudur kuluna. Her halükarda kardeşler, evlat yetiştirmeyi, ama salih evlat yetiştirmeyi, biz mezardayken, Ya Rab, babamı mağfiret et, anamı mağfiret et dediğinde, peki ettim kulum, dedirtecek, duası makbul, salih, haram yemeyen, ümmeti Muhammed'e hizmet eden, ümmeti Muhammed'le iftihar eden, bir çocuk yetiştirmiş olmak, yapabileceğimiz en büyük cihattır. Herkes, Kudüs'ü kurtarmak için... Herkes Siyonizm'le, Yahudi'yle uğraşmak için... Propaganda yapıyor. Bunun için vakıflar, dernekler, ordular kuruluyor. Kim bu işi yapacak? Bunun cevabını veren yok. Bunların hepsi insan üzerinden yürüyecek. Nerede bunları yapacak insanlar nerede? Paraya esir olmamış... Şehvetine tapınmamış insan lazım. Bir selahaddin bulsak... Öldüğünde cebinde... Bir çocuğun harçlığından daha az para çıkan bir Salahaddin bulsan Allah Kudüs'ü senin ayağına getirecek zaten. Ama ümmeti Muhammed adam bulamıyor. Salahaddin bulamıyor. Laf çok, adam yok. Konuşan var, yapan yok oluyor. Hepimiz en büyük cihadımız, en büyük aşkımız, en büyük gayretimiz bizden sonra Allah'ın salih kullarından sayılacak bir delikanlı bir genç kız bırakabilmektir Bunu becerebilmemiz için de her şeyden önce biz büyük düşünmek zorundayız Büyük çocukların büyümüş çocukların anneleri büyümüş çocukların babaları olmaya biz karar vereceğiz ki Melekler bu kararımızı görüp bizim için dua edecekler İşimiz o zaman yürüyecek ve bu sadece kararlı olmayacak. Öyle büyük düşünüp, çocuksu iş yapmayacaksın. Bu çocuğu niye yetiştiriyorsun? Hafız olacak inşallah. Ne zaman hafız olacak? 10 yaşından sonra. 10 yaşına kadar, 1000 defa eşek dedin bu çocuğa. Eşekten hafız olur mu? Ne zamandan beri merkepler Kur'an ezberlediler? Sen samimiysen bu çocuğu ehli Kur'an yapmaya, o zaman doğduğu günden itibaren bu adaktır bunun eti yenmez, sütü yenmez tüyünden alınmaz adak adak Allah'a adanmıştır bu deyip üzerine tutmasaydın eşek demeseydin hayvan demeseydin şu ayakkabısını ters giydi diye bağırmasaydın Allah senin bu çocuğu Kur'an'a adayıp adamadığındaki ciddiyetini, samimiyetini görecekti çocuğu Allah'a adadın bir gün bırakmadın çocuğu Çocuk Allah'ın söz senin Nasıl olacak böyle Bu çocuğu azarladığın şeyler Allah'a göre suç değil Peygamber'e göre suç değil Sadece ve sadece Komşunun çocuğu da aynı şeyden giydiği için Buna giydirmeye çalıştın Bir gün çocuğun iradesinin güçlü olmasına Müsaade etmedin O istediği zaman yemesine izin vermedin Sen isteyince yedirdin bir gün hangi renk istiyorsun sormadın. Senin istediğin rengi giydirdin. Sonra iradesi güçlü, tuttuğunu koparan ben fethederim. Ya Bizans beni ya da ben Bizans'ı alırım diyecek adam olmasını istedin. Bir gün annesinden istediği renk çoraba alamamış bir çocuk bu. Bizans'ı nasıl alacak? Bu her istediğine cici annesinin, ablasının, abisinin, babasının karşı çıkacağını bilen hiyerarşi kurbanı bir çocuk bu bunda irade olmaz ki fetih uygun değildir denince uygun değilse kalsın diyecek her şeyin uygunluk onayını alması gereken bir çocuk olarak sen bunu doğurdun büyütüyorsun iradeyi çocuğun irade sahibi olmasını saygıyla hürmetle karşılamaya alışmamız lazım aylarca çocuk bu kaza bana giydirme Filan çocuğunkinden daha düşük giymeye utanıyorum dedi. Sadece sen sevdiğin markadan olduğu için o kazaktan dolayı o çocuğu azarladın. Bunu ne melekler unuttu ne o çocuk unutuyor. Yediğin içtiğin ne kadar helaldi. O sütün temeli neredendi hangi ottan o sütler çıktı ayrı bir konu. Onu konuşmuyoruz. Ama özellikle kardeşler. Bir önemli meseleyi konuşmak istiyorum. Büyük adamlar 20 yaşından sonra askerliğini yapıp gelince büyük olmazlar. 20 yaşından sonra kızlar erkek oluyor mu? Erkekler kızlar oluyor mu? İnsanın kulağı bir tane fazlalaşıyor mu? 20 yaşından sonra diş de değişmiyor bir daha. Biz çocuklarımızı istediğimiz gibi elimizin altında... Yönlendirebildiğimiz zamanlar sıfır iradeli yapıyoruz onları, sıfır iradeli. İster yaramazlığında, ister zevklerinde, arzularında ağız açtırmıyoruz. Borbakan'da göre, reklama göre masa üzerinde yazılmış. Üç tane asistanın doktor olmak için masa üzerinde yazdığı kitapları insanlığın binlerce yıllık deneyiminden daha saygın tutuyoruz. Filan gazetenin sağlık köşesinde böyle çıktı diyoruz. Hayır hayır. İradesi güçlü bir çocuk bu çocuk değildir. İradesi güçlü çocuk dadısından seni Konstantiniya bekliyor. Sen babanın gerçekleştiremediği fetvi gerçekleştireceksin diye ninni duymalıdır. Çocuklarımızın duyduğu ninniler, sloganlar, oyunlar bile ciddi olmalıdır. Niye futbol oynattın bu çocuğu? Futbol demek, sömürge sporuna alet olmak demek. Futbol oynayan, halk adamı olur, akıllı olur, ona itirazım yok. Futbol demek, gücünü, iradeni, 11 kişiyle paylaşmak demek. Her futbolcu olsa olsa, 11'de 1 insan olur, 1 11 insan olur. Tek başına iş yapamama psikolojisidir Bol. spor yapacaksan tek başına bütün dünyanın dikkatini çekecek spora yönlendirsene buna varıncaya kadar buna varıncaya kadar o iyidir bu kötüdür diye demiyorum buna varıncaya kadar seçtiğin spora varıncaya kadar ne yapmak istiyorsun bu çocuğu o yapmak istediğin şeye o programa uyumlu olup olmadığını örne örneklendirmek istiyorum Allah yardımcımız olsun. Kardeşler, biz dün çocuktuk. Babalarımız da önceki gün çocuktular. Adem Aleyhisselam'dan beri, çocuk doğuyor, büyük ölüyor. Çocuk doğuyor, büyük ölüyor. Binlerce yıllık deneyimi var insanda. Biz hepimiz çocukken, görmüş olduğumuz yanlışları tekrar edersek, o zaman, Allah'tan ne yardım isteyeceğiz ki? Sana annen baban bağırdığında kızdığın uslubu niye kullanıyorsun şimdi? Allah Hazreti Ömer'den razı olsun diyor ki çocuklarınızı kendi şartlarınıza göre değil onların yaşayacağı zamanın şartlarına göre yetiştirin diyor. Biz gördüğümüz ahlak ve gördüğümüz Aile standartlarını çocuklarımıza uygulayamayız. Onlar hepten seviyesi inmiş ve insanlığın bir sürü değer kaybettiği bir zamanda bu hayatı yaşayacaklar. Onların yaşayacağı zamanın şartlarını hesap ederek normalin üstünde gayret ve plan yaparak ancak çocuk yetiştirebiliriz. Yetiştirmemiz lazım. Birinci meselemiz bu kardeşler. hangi Ne meselemiz? Çocuklarımızı ne yapmak istiyorsak ona kullandığımız uslubumuz o olacak. Bu kadar basit. ikinci meselemiz, bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki dönemde, yani cahiliyet yıllarında, Kız çocukları ar kabul edilirlerdi. Kendisi de bir anneden, bir kızdan doğduğu halde, bir kadının peşinde senelerdir sürüklendiği halde kızdan hoşlanmazlardı. Keşke bu cahiliye döneminde böyleydi diyebilseydim ben şimdi. Bu cahiliye mantığı, bu adi anlayış Kur'an-ı Kerim'in reddettiği ve Müslümana yakıştırmadığı bu anlayış maalesef hala hakimdir arkadaşlar. Belki onlar kadar kız doğurduğu için hanımını boşamaya kalkacak kadar değil belki ama sinzi bir şekilde insanların içinde hatta ve hatta kadınların içinde bile kız çocuğuna karşı zafiyet vardır. Niye? Kız çocuğu evlenip gidecek, o yaşlılığında erkek çocuğu onu hastaneye götürecek. Bu 80 yaşına zaten gelecek garanti ya, i̇şte erkek çocuğu zengin olacak, damadı bununla ilgilenmez. Ne biçim hesap bu ya, böyle hesap olur mu ya? Hem iman ediyorsun yarını Allah bilir ben yaşayıp yaşamayacağım. Hem 30 sene sonrası için çocuk askere gidecek, gelecek, mühendis olacak ya da doktor olacak. Hastanede tanıdık ayarlayacak. Bu da hastalanmış olacak. Muhakkak hastalanacak ama sağlıklı ölmek yasak. Sağlıklı ölülür mü çok çok. Muhakkak hastalanacak. Sağlık karnesini götürüp yaptıracak. Her şey hastaneye bunu götürme üzerine kurulu. Bu mantık. Tabi böyle Allah'ın razzak olduğuna, kahhar olduğuna her şeyi Allah'ın lütfedip verdiğine, vehhab olduğuna, imandaki zafiyetler bunlar. Esmaül husnası ile değil de, duyup gördüğümüze göre inandığımız için Allahu Teala'ya, zafiyetimiz buradan geldi. Halbuki ne babalarımız, ne annelerimiz, ne kızlarımız, ne oğullarımız, kimin bize daha hayırlı olacağını Allah biliyor. Dört tane oğlun olur, bir tane kızcağızın olur, onu uzun saçlı diye bir kenara atarsın, kömürlükte büyütürsün, seni Allah onun eline mahkum eder, yalvarırsın kızım beni şuraya götür diye. Bu yanlış cahiliye hastalığı bu. Bir defa şunu bileceğiz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hadisi şeriflerinde, net bir şekilde, kız çocuğu büyütmenin, erkek çocuğu büyütmekten, çok daha faziletli olduğuna dair müjdeler vardır. Bir insan 5 tane erkek çocuğu büyütse Hepsini hafız yapsa Alim yapsa mücahit yapsa Yani sevap alırsın kazanırsın ayrı bir konu Ama bir kız çocuğunu Tek bir kız çocuğunu Resulullah'ın istediği gibi Aleyhissalatü vesselam büyüten cennete girecek arkadaşlar Bununla ilgili hadisi şerifler çok açık ve çok sarihtir Sahih hadis-i şeriflerdir Bir kız çocuğunu Resulullah'ın arzu ettiği gibi büyüten kazandı. İki zaten kazandı. Üç, onun bir sıkıntısı yok. Buyuruyor ki, üç tane kız çocuğunu, bir göz değmesi olmadan, hiçbir haram göz değmeden, iffetli bir şekilde evlendiren, cennete girer buyuruyor. Hacı filan olması gerekmiyor. Haramları işlemeyen bir mümin oldu mu, Üç kız çocuğu şehadet gibi bir sebep arkadaşlar. Sonra başka hadis şeriflerinde bunu bire bile indirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kız çocuğu büyüten, onu erkek çocuğuna ezdirmeyen diyor. Erkek çocuğunu ezdirmeyen, hor görmeyen, Resulullah'ın aradığı kızlardan birisini yetiştiren, cennete girer. Buradan biz kendimize bir nasihat çıkarıyoruz. Yani, Seçme hakkımız yok şüphesiz. Ama mümkün olduğu kadar kız çocuklarının kıymetini bilmemiz lazım. Bir kız çocuğu yetiştirmek çok rahat cennete girmek demek. Ama o bir kız çocuğu sana bir tabur asker yetiştirmekten daha pahalıya mümal olur onu bilmiyorum. O ayrı bir konu. Çünkü bir şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ileri çıkarıyorsa... Onun altında ne yazıyor biliyor musunuz? Bu çok kolay değil diye yazıyor. Niye şehitliğe çok sevap vaat ediliyor? E şehit böyle isteyince akşam sabaha kadar olan bir şey değil ki. Çok zor da onun için sevap vaat ediliyor. Niye Allah için malını infak edene çok sevap vaat ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? E kolay değil mal vermek de onun için. Yani kız çocuklarımızın, Yetiştirilmesindeki sevap Ölçülemeyecek kadar büyük Erkek çocuktan çok daha büyük bir defa Erkek çocuktan çok büyük Ama Bu da neyi gösteriyor Erkek çocuğu yetiştirmekten Çok daha zor kız çocuğu yetiştirmek Burada lütfen Başörtüsünü problem yaptığımızı zannetmeyiniz Başörtüsü En son konuşulacak şey Kızının Damarlarının açık olması Başın açık veya kapalı olmasından daha önemli Başı örtülü içinde küfre karşı kompleks var Kafirlerin kıyafetine karşı özenti var ama çarşaf giyiyor Lazım değil ki o kıyafet İç tesettür Küfre karşı tesettür halinde olması Kendisini Allah'a açık Küfre kapalı tutması bir kızcağızın Baş örtüsünden de önemli eteğinden de önemli çünkü etek başörtüsü dediğin şey iki metre bez iki metre bezle kapanıyor ama damarları açık ufku küfre doğru yönelmiş bir kızcağızın ıslahı çok zor onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin övdüğü ve aman aman dediği hale getirmek çok zor bunu da hiçbir şekilde kardeşler Göz ardı etmiyoruz. Yani hedefimiz kız çocuğu yetiştirmek olmalıdır. Çünkü sen iyi bir kız çocuğu yetiştirmen demek, bir nesil yetiştirmen demektir. On bin tane erkek çocuğu bir çocuk doğuramayacaklar. Sadece kendileri iyi olacak. Ama bir anne, iyi bir anne, bir millet demek, bir ümmet demek, bir nesil demek demek. Bu yüzden de şeytan Erkeğe bir vuruyor Kıza kırk vuruyor O da onun yatırımı da Kız üzerinden Allah neye önem veriyorsa Peygamberi aleyhisselam neye önem veriyorsa Şeytan da ona yatırım yapıyor Onun için araba lastiği de Kadın üzerinden yapılıyor Onun için de Tekstil kadına çalışıyor onun için erkeğin ceketi bile bir kadına giydirilerek reklam panolarına astırılıyor. Allah'ın gözünde de kadın önemli, peygamberin gözünde de önemli, şeytan enayi değil. Niye erkeklerle uğraşsın ki? Bir kadını çileden çıkarttığı mı bir milleti batırdı demektir. Bunu da özellikle kız çocuklarının bizim programımızda, Asıl çocuk sorunu olduğunu unutmamaya gayret ediyoruz. Bir başka meselemiz kardeşler. Şu taktiğimiz çok yanlış. Çocuk kaç yaşında? Üç. Ne yapmayı düşünüyorsun? İnşallah yedi yaşına gelince eğitimine başlayacak. Oho. Pazar kalkmış olur o zamana kadar. Sen nereye gidiyorsun? Bir çocuğun eğitimi, Eksi bir yaşında başlar. Bir yaşında değil, Eksi bir yaşında başlar. Peygamber Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem, Tohumlarınız için, iyi tarlalar seçin buyuruyor. Ne demek bu sorulduğunda? İyi, mücahid, Alim bir çocuk sahibi olmak için, Önce anne seçin buyuruyor. Çocuğun eğitimi, Anne seçiminden başlayacak. Diplomalı, lise mezunu, Babasının arabası var Daire istemez gibi şartlarla başladın mı seçim yapmaya Çocuğu sınıfta bıraktın sen aslında Hafızlık yollarını da tıkattın Muhafızlık yollarını da tıkattın Önce anne seçiyorsun Anne Çocuğa hamile kaldığı günden itibaren Müzik dinlemiyor Eğer çocuğu hafız yapacaksan Annesinin karnında 41. gün canlı bu çocuk Duyuyor Görmüyor, duyuyor. Annenin yediği, içtiği şeylerin kokusunu alıyor, gıdasını alıyor. Anne müzik dinlerse o çocuk da orada müzik dinliyor. Doğumuna 8 ay kala müzik dinlemeye başlamış bir çocuğa sen nasıl sonra Kur'an sevgi vereceksin? Biz çocuk doğdu, yaşadı diyoruz. Öyle değil. 40. gün ruh veriliyor bu çocuğa. 120. gün ruh vücuduna sirayet ediyor. 120. gününde bir asla çocuk, 120. gün oldu mu anne karnında, babasıyla annesinin konuştuğu şeyleri bile duyuyor. Becerip de çocuk, oradan bir kablo ile falan mikrofonla söylese, niye böyle yapıyorsunuz anne diye bağıracak. Ha, o zaman, bir kadın hamile kaldığı günden itibaren, bir eve giren çıkan gıda kontrol edilecek. İyi bir çocuk için iyi bir gıda düzeni kurmak lazım. Şüpheli şeyler, içinde alkol bulunan, besmelesiz kesilmiş hayvan bulunan veya bir yolla haram olan bir nesne eve girmeyecek. Eğitim, çocuk eğitiminden bahsediyoruz. Okula 6 yaşında gidiyor olabilir ama eğitime anne karnından ondan da öncesinden başlamak zorundayız. Bir, eve giren çıkan gıda kontrol edilecek. 2. Eve giren çıkan kontrol edilecek Bu evde hamile bir kadın var Hamile bir kadın vücudu hassas Mesela filan hastalıktan bulaşıcı hastalıktan tedavi gören birisi e, Hamileliği ilerlemiş bir kadının bulunduğu eve girse Kadın ondan etkilenmiyor mu? Zaten kadıncağız hasta kolayca yatağa düşüyor grip bile olmaması için çalışılıyor bu hassasiyeti iman ve ahlak açısından da göstermek zorundayız bu evde hamile bir kadın var dedikoducu televizyon izleyen reklam sapığı olmuş mobille perest bir kadın ziyaretçi olarak bu eve girmemelidir o 10 dakika oturur 15 sene sonra benim çocuğum üzerinden onun mikropları çıkar biz dünyada tek yaşamıyoruz ki Sadece mikrop mu bulaşıyor? İmansızlık mikrobu da çok rahat bulaşıyor. Nasıl bir insan içkici filan günaha bulaşmış diye biliniyor, ama geliyor bir salih insandan bir ayet, bir hadis dinliyor, gözyaşı akıtıyor, bakıyorsun adam evliya olmuş. Nasıl oldu bu filancanın bir sözünden etkilendi deniyor. Doğru, doğru hakikaten. Herkes bir sözden, bir ayetten, bir hadisten etkileniyor, iyi bir insan oluyor niye tek bir sözden de etkilenip kötü bir insan olacağını düşünmüyoruz çok böyle pipirik bir soruyla insanın imanı bile gider hamile bir kadının bulunduğu eve gıda kontrollü girecek ziyaretçi kontrollü girecek neden çocuk eğitiyoruz çocuk yetiştiriyoruz bizim hedefimiz çocuk yetiştirmek bütün bu gayretleri göstereceğiz. Doğmadan çocuğumuzun programı belli olacak. Doğmadan biz çocuğumuzun sağlığıyla, sıhhatiyle ilgilendiğimiz gibi eğitimiyle, yetiştirilmesiyle ilgileneceğiz. O çocuğumuz 30 yaşına geldiğinde bizim arzu ettiğimiz Allah'ın ve Peygamber'in bize emrettiği standartları yakalayamasa bile ecrini yakalamış oluruz biz. Biz o ecri, o sevabı yakalamış oluruz. Her halükarda kardeşler çocuk eğitimini hani okulla filan başlatmak çok yanlış. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çok geç. Kundakta yeni başladık. Kundakta da yani daha önce başlanmış kundakla beraber devam ediyoruz. Bütün bu söylediklerime dini bir belgem var mı? Var ne belgem var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğan çocuğa ezan okuyor Kamet okuyor iki saatlik çocuk abdest alıp camiye mi gidecek ne ezanı dinliyor hayır mesaj veriliyor çocuğa mesaj veriliyor o mesaj ölünceye kadar çocuğun zihninde kalsın diye biz böyle inanıyoruz Kardeşler bir önemli meselemiz daha var. Biz her halükarda çocuklarımızın Kur'an'la tanışmalarını, Kur'an ehli olmalarını isteriz. Hafız olmalarını isteriz. Ancak bir çağdaş problemle bugün haşır neşir olmamız gerekiyor. Pek çok Müslüman 5 kişi 10 kişi değil pek çok Müslüman çocuğunu medreselere Kur'an kurslarına işte ev kurslarına verip hafızı kelam Allah'ın kitabını ezber bilen bir çocuk yapmak istediler binlerce on binlerce on binlerce çocuk bu süreçten geçti yıllar sonra 50 yıl sonra bir gerçekle karşılaştık Yüz bin çocuk Kur'an kurslarına gidip medreselere gidip ev kurslarına gidip İslam'a adansın diye üzerlerine ölçülemeyecek kadar büyük miktarda ekonomik harcama da yapıldıktan sonra yaşadığımız topraklarda yüz bin yetişmiş olması gereken çocuk aranırken bin tane ehli Kur'an çocuk bulamıyoruz. Hala bir toplantıda dikkati çekmesi için Afrika'dan hafız getiriliyor Burası Rus emperyalizminde 80 sene kalmış Azerbaycan mı Mısır'dan hafız getiriyorsun sen Allah'tan kork Hilafet toprağısın sen 6 asır Ümmeti Muhammed'in Başı sendin Onun üzerinden 100 sene Geçmedi sen Güney Afrika'dan Mısır'dan filan yerden daha dün Müslüman olmuş Güney Afrika'dan hafız getiriyorsun o getirdiğin hafız senin Abdurrahman Gürses'in yanında 20 sene sonra bile talebe olacak durumda değil bu toprakların karilerinin hafızlarının talebesi olamayacak adamları Sadece medyatik yönleri var diye hafız diye getiriyorsun. Neden? Neden? Çünkü 100.000 çocuk koydun Kur'an kursuna. Ümmeti Muhammed'in seveceği 10 kişi çıkaramadın. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunun temelinde biraz önce anlattığım şeyler var. Kur'an kursuna koyduğun çocuk Kur'an kursuna gittiğinde ilk defa Kur'an'la ilgili mesaj görmeye gitti. Daha önce hazır değildi. Çocukları eğitimini yapmadıkları, zihnen hazır olmadıkları yerlere koyduk. Dolayısıyla çocuklarımız orada ya durmadılar ya dayakla, sopayla, işkenceyle Hitler'in kamplarındaki gibi bir eğitimle kaldılar veya hutta bizim aradığımız şey olmadığı halde Kur'an eğitimi görüyor diye köhne bir eğitime razı olduk. Her harikarda beklediğimiz sonuç bu sonuç değildi. Biz kardeşler çocuklarımızın hafız olmasını isteriz. İsteriz değil buna can veririz. Bir hafız ümmetinin yüz akı. Bir hafız ailesinin şefaatgahı. Bir hafız ailesinin umududur ancak Kur'an ezberlenmekten çok yaşanmak ister bir gün burada sigara içen çocuklara sigara içen hocalara çocuk teslim etmeyin dedim ne kadar alındı kardeşlerimiz bundan hocanın sigarasına ne karışıyorsun diyor ağzında sigara olan birisi daha sonra da pislikleri ağzınıza komayın diyen ayeti okusa çocuğa bundan çocuk ne etkilenir Elbette hoca seçeceğim. Sigara içen, küfreden, vuran, döven, kaba konuşan, öyle bir hocaya verecek yerde elif cüzüğü okusun kalsın çocuk, hafız olmasın. Çünkü biz o hocanın kimliğinin kopyalanmasını istiyoruz. Nasıl? Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüler, onu kopyalamaya kalktılar. Ashab-ı kiramdaki o üstün meziyetleri görenler ashab-ı kiramı kopyaladılar. Akşemseddin'i Molla Fenari'yi gören Fatih onları kopyaladı. Kopyalanacak insan arıyoruz. Eve geldiğinde hocasının aleyhinde dedikodu yapan çocuk o hocadan hafız olsa ne olur? Olmasa ne olur? Çocuk bir hafta sonra izine geliyor, eve geliyor. İşte bir hafta medresedeki hatıralarını anlatıyor. Bir komp bir spor kampındaki hatıralar gibi hatıralar anlatıyor. Hocasını bir hafta gördüğü hocasını anlatırken duygusal şeyler anlatamıyor. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'i teyipten de öğreniriz. Bilgisayardan da öğreniriz. Temiz bir ağızdan temiz bir kulağa giren Kur'an istiyoruz biz. Bu çocuklarımızın ehli Kur'an olmaları, Kur'an'ı sevmeleri Yaşamaları ile ilgili arzumuz bir piyasa araştırması yapmadan, bir inceleme yapmadan kapısında medrese yazan her yere çocuğumuzu götürmemize sevk etmemeli bizi. Seçici olmak zorundayız. Nasıl her gördüğün sağlık ocağına çocuğu götürüp ameliyat ettirmiyorsun? Her medrese denen yere de götürüp çocuğu teslim edemeyiz. Çünkü bizim Kur'an arzumuz, Kur'an aşkımız elhamdülillah bizi Rabbimizin huzuruna götürmesini arzu ettiğimiz bir sevdadır bugün Müslümanlar olarak biz 50 yıldan fazla bir zamandan beri binlerce medrese binlerce Kur'an kursu binlerce imam hatip açtık açtı bu Müslümanlar büyük bir servet yatırıldı Allah gayret edenlerden infak edenlerden razı olsun muhteşem binalar yapıldı ama bu Hala Güney Afrika'dan hafız getiriyoruz Kur'an okumak için Hala Güney Afrika'dan hafız geliyor Güney Afrika'daki Müslüman sayısı bizdeki Kur'an kursu sayısından az 1996'da bu ülkede 6200 Kur'an kursu vardı arkadaşlar Güney Afrika'daki bütün Müslüman sayısı bu kadar zaten Ama sen oradan hafız getiriyorsun Niye? Çünkü buradaki 50 senelik verilen eğitim bir Abdurrahman Gürses çıkarmamış hala. Hala büyük bir insan modeli sergileyememişiz. Bu sıkıntımızı telafi etmek için de nasıl piyasadaki işçi arzularını, işçilerin maaş fazlalığını Çin'den mal getirerek kapatıyor tüccar, biz de Güney Afrika'dan, Mısır'dan hafız getir kapatıcı. Buradaki hafızlar pahalı yetişiyor, Mısır'da ucuz, getir. Çin'den mal, Mısır'dan hafız, ne güzel ekonomi bu ya. Bu, bizim, bu sistemi, yeniden irdelememiz, ve Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza verme konusunda daha ilmi, daha bilimsel bir farklılıklar yapmamızın gerektiğini gösteriyor. Şimdi burada kardeşler, bir ayrıntıya değinmem gerekir. Bu sözlerimi, Çocuklarla ilgili konuştuğumuzda, böyle 21 yaşında, 22 yaşında yeni evleneceklere söylemiyorum ben. E 65 yaşını geçtik biz, bize mi lazım bu sözü, hepimize lazım. Bu ümmetin derdi. Senin çocuğun değil, öbür çocuğa yatırım yap. Komşunun çocuğunu yönlendir. Kendi çocuğunun üzerinde emellerin gerçekleşmediyse, akrabalardan bir çocuğu kap, onu kurtar. Bir çocukla ilgilenmek için, İlla deprem olması, o depremde de enkazın altında mı kalması lazım? O zaman herkes çocuk kurtarmaya koşuyor. Şu televizyondan daha büyük deprem var mı? Şu medya baskısından daha büyük bir deprem var mı? Nesillerimiz bu medyanın altında, enkaz altında kaldı. Yani bir çocuğu kurtarmak için betonun altında kalması gerekmiyor. Şirkin herhangi bir boyutunun altında kalan bir çocuk... Kapitalizmin tesiri altında Kalan bir çocuk kurtarılması Gereken bir çocuktur Çocukları kurtarmak için Hamle yapalım kendi çocuklarımız için Bir iki Çocuklarımızın Eğer bizim elimizden çıktı veya bir yolla Bizim bu işte Bu tarakta besimiz yok gibi bir e, Noktaya geldiysek Kardeşler o zaman Çocuk kurtarma Çocuk yönlendirmeye yönelik bir medresede bir vakıfta bir dernekte bir caminin altında muhakkak bir görev alalım cihat budur insan üzerine yapılan cihat en güzel cihattır arkadaşlar biz ne yapalım o zaman bir medresenin belli günler gidip tuvaletlerini temizleyelim bununla da şeref duyalım gidelim bir medrese derneğinin bir vakfın hizmetinde bulunalım paramız varsa para verelim Hayır, hiçbir şey yoksa başka bir hizmet yapalım. Bir semtte otururken ben hürmet ve saygıyla andığım bir olayla karşılaştım. Onu hatırlayacağım. Orada bir bakkal kardeşimiz vardı. <gülüyor> Her çarşamba günü baktım bakkalı kapalı. Dedim ya sen çarşamba günleri ev sahibiyle mi anlaştın dükkan açmayacağım dedi. Ya açmıyorsun dükkanını dedim. Dedi çarşambaları nöbetim var benim dedi. Ne nöbetim var? dedim Dedi filan yerdeki medresenin dedi kaç senedir dedi temizlikçisi yok ben her çarşamba kapatıp dükkân orada temizlik yapıyorum dedi. Buraya niye birisini bırakmıyorsun dedim. E dedi kadın mı bırakacağım ben buraya dedi. Yani hanımı mı bırakacağım? Nasıl duygulandığımı bilemezsiniz arkadaşlar. E Allah razı olsun ya bu Müslüman yetiştirse iki tane kendi çocuğunu yetiştirecekti. Zaten fazla çocuk yasak biliyorsunuz iki fazlası yasak. Yani yetiştirse yetiştirirse iki tane çocuk yetiştirecekti. Fakat ki diyor tane talebenin okuduğu bir medreseyi her çarşamba günü temizliyor. Hepsinin sevabına ortak oluyor. Ne kadar hoş bir şey ya. Bu dediğim bakkal da böyle küçücük işte ufak tefe ekmek filan satan basit bir bakkal böyle büyük bir ticaret merkezi de değil. Asabikiram'da böyle yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Dükkanlarını değil Hayatlarını kapattılar. İbrahim Aleyhisselam'dan miras kalan Mekke'yi kapatıp Medine'ye gittiler. Hizmet bu, gayret bu. Her birimiz kendimize böyle bir görev bulabiliriz. İlla hoca olmak mı gerekiyor? Hoca en kolay işi bunun. Okuyorsun zaten maaşını da veriyor insanlar ya da devlet maaşını da veriyor. Sinirlendirme de kafanı kırarım diyorsun çocuğa o gün ders çalış. Tamam hoca dediğim bu. Iş. Öyle değil tabi de. Yani şimdiki model böyle. Bu modeller böyle. Hoca olmak gerekmiyor. Evet hocalık da bu işe bir hizmet türü. Anne baba olmak güzel. Anne baba olmuyorsan başkasının çocuklarına hizmet etmek güzel. Bir binanın hizmetini gör. Ama her birimiz Allah'ın dinini yaşayacak bir insan yetiştirme yolunda kendimize iş bulalım kardeşler. Paran varsa para ver. Paran yoksa kendini ver. Çocuğunu ver. Herkes bir şey yapsa Allah'ın dini bu garipliğinden kurtulur. Ama ama şunu aldanmayalım diye özellikle uyarıyorum. En büyük görev bizim sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımızın üzerindeki görevimiz. Çünkü Kur'an ne buyuruyor? Ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insan ve taş olan cehennemden kurtarın buyur taş ve insan yakacak bu cehennem yakıtı taş bu cehennemden kendinizi kurtarın çoluk çocuğunuzu kurtarın senin çoluk çocuğun nerede onu önce söyle her şey bitti artık yapacak bir şey yoksa veya fazla enerji fazlalığı varsa o zaman bir müslümanın çocuğuyla da ilgilenelim bir medreseyle değil bir imama tip ne varsa ilgilenecek bir şey. Onunla da muhakkak ilgilenelim. Yani kendi çocuğumuza da yetinmeyelim gerekiyorsa ama her şeyden önce birinci görev herkesin kendi çocuğu. Sen evvela çocuğunu ümmeti Muhammed'in başına bela etme. Ondan sonra ümmeti Muhammed'e hayırlı birisi yetiştir. Ondan sonra açıl eee filan komşuların çocuğu, filan akrabaların çocuğuna, hususi bunun için ziyaretler yap, git akrabaları ziyaret et, bak bu çocuğu böyle helak etmeyelim de, ve inşallah sen becerip bir şey yapamamış olsan bile, Allah o gayretlerinle senin, seni rızasını kazanmış kulları arasına katabilir. Son bir cümlem kardeşler, ben çocukken duyardım ne demek olduğunu anlamazdım. Kuran ilimlerinden bahsederken hocalar bile pozitif bilim, negatif bilim diyorlar. Pozitif bilim e, yani işte matematik, biyoloji bunlar pozitif bilimler, insani bilimler. Kuran ilimlerine negatif bilim diyor. Kuran da içinde dahil, eksi bilimler yani zıt bilimler. Hoca bile Çocuğun pozitif bilimleri iyi ama e, Kur'an iyi değil diyor. Pozitifin karşısında ne kalıyor? Hoş diyorsun öbür tarafı hoş oluyor. Bizim büyüklerimiz bile medreselerde çocuk okutanlar bile Kur'an-ı Kerim ve onun fıkı, hadisi, tefsiri vesairesi diğer ilimleriyle matematiğin bir araya gelemeyeceğine inanmışlardı. Bir çocuk hafız olduysa bitti. Tıp, matematik, mühendislik her şey kapandı önünde gibi gördüler. Bu yemin olsun yalandır. Yalandır. Çünkü bugün matematik üzerinde keşif yapmış bir sürü bilim adamı aynı zamanda müfessirdir, aynı zamanda fakühtir. Sıfırı bulmuş İslam alimi hafızdır. Kur'an'dan büyük ilim kaynağı var mı ki? Yani Kur'an negatif ilim olacak, matematik pozitif ilim olacak. Bu, yani yaşadıkları dönemin, kaosundan kaynaklandı diye düşünüyorum. Niyetlerinin kötü olmadığı, besbelli şüphesiz. Çocuklarımızın, hafız olmaları, mühendis olmalarına engel değildir. Hakim savcı olmalarına engel değildir. Engel olan, o çocuğu hafız yapan hocanın kafasıdır sivri kafalı küçücük kafası olan ufku olmayan okuduğu köydeki medreseden başka dünya görmemiş birisine verdiğin bir çocuk zaten ne hafız olacak ki bir de matematikçi olacak bizim çocuklarımızın hafız olmalarını bir iş olarak görmemek lazım Kur'an'ı alacak çocuk ondan sonra da iyi bir mühendis olacak hafız mühendis ne kadar hoş bir şey Hafız doktor ne kadar hoş bir şey Hafız avukat ne kadar hoş bir şey Bu mantıkla çalışalım Yani Kur'an-ı Kerim'i Çocuğumuzun Deposunda hazır malzeme Ondan sonra da ikinci bir meslek edinecek Diye planlayalım Böylece ne olmuş olur biliyor musunuz Senin çocuğun Ve o çocuğun arkasından gelen Onun küçük kardeşi akrabalar Kur'an-ı Kerim'i hor görmezler İkinci bir sanat olarak çocuğun elinde bekler o. Hem senin mühendisin çalmaz o zaman. Senin doktorun Allah'tan korkar. Bu e, ayrıntıyı da özellikle bir kenara koyalım. Yani sadece hafız olsun çocuklarımız. Mühendislikler vesairelerde Kur'an'a tutmamışların elinde kalsın mantığı doğru değil. Çocuklarımız iki ay fazla çalışsınlar her sene. Yaz tatilini yapması, hafız olsun. İyi bir Mesela bugünkü... Liseye giriş sınavlarında 400'ün üzerinde puan alabilen Herhangi bir çocuk Bugünkü standartlarda söylüyorum Toplam 8 ayda hafız olur arkadaşlar Biz bunu 5 yaşında yaptığımız için Ne demek olduğunu bilerek söylüyorum Elhamdülillah 5 yaşında Biz Kur'an tanıştık Toplam 8 ay Liseye girebilecek Fen liselerinden birine girebilecek Bir çocuk için hafızlık süresidir Fen liselerine girecek düzeyde olmayan çocuk bir sene, bir buçuk senede yapar bunu. Kur'an kolay ya. Kur'an kolay. Zor değil. Elbette bunun bir usulü yordamı var. Ayrı bir konu. Allah mücahitlerin, alimlerin, abidlerin, zahitlerin babası olarak yaşamayı hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.